Yeah, we're taking over. Come on! Evet açık radyobresi 94.9 ve Gezi Parkı özel yayınında tekrar beraberiz. Merhabalar. Evet bu arada dün aslında radyoda vermiş olduğumuz ama bizim başka sebeplerle duyamadığımız yani en azından benim haberim şimdi olan e, üzücü bir haberi de söyleyerek başlayalım. Uğur Hüküm gazeteci arkadaşımız e, uzun yıllar Paris'te e, gazetecilik yapan radyocu Uğur Hüküm 64 yaşında kalp krizinden öldü. E, Gelecek hafta düzenlenecek bir törenle Paris'te toprağa verilecek. Kendisi RFI, açık radyonun kuruluşu sırasında da kendisiyle görüşüp radyoculuk konusundaki deneyimlerinden bizi büyük bir cömertlikle yararlandıran fevkalade hoş bir insandı ve bütün ömrünü de ilkeli gazetecilik, dürüst gazetecilik yapma konusunda adamış birisiydi. Radyo Fransa İnternasyonel'in, RFI'nin uzun süre Türkçe bölümünün şefliğini yapmıştı. Sonra da Radyo Soleil diye de özel bir radyonda kurucusuydu. Caz dergisine düzenli yazıları, Paris mektupları vardı. Açık Radyo'da Paris Postası özel programda yaptığı gibi son yıllarda da özellikle Açık Dergi için başta kan, Film Festivali olmak üzere pek çok konuda muhabirlik, röportajlar yapıyordu. Pek çok dergide, basın organlarında, Mal Cumhuriyet başta olmak üzere makaleleri de yayınlanmıştı. ve Bir de e, bütün dünyada çok büyük yankı yaratan Stefan Essel'in Endin Yevu adlı eserinin e, ön sözünde kendisiyle yapılmış Stefan Essel'le yani öfkelenin diye çevrilen ve milyonlarca satan satış gelirleri de e, direnişçilere, bütün dünyanın dört bir tarafındaki direnişçilere, sivil, e, özgürlük hareketçilerine verilen e, kitabın yazarı, kitapçının yazarıyla da gerçekleştirilmiş e, çok etkili bir mülakatı da vardı. Toprağı olsun. Evet, kendisine de bir günaydın diyelim. Burada. Günaydın, uğur. Evet, Taksim Haberlerine bakalım şimdi ve Gezi Parkı ile ilgili çok tuhaf bir mahkeme kararının olduğu bütün eskilerin deyimiyle tümüyle bütün sonuçlarıyla iptal edilen bir mahkeme kararının ta 6 Haziran'da alınmış olduğu gibi ve bunu ancak şimdi duyduğumuz gibi çok tuhaf bir açıklama var. Yani 28 Mayıs'ta başlayan bir eylem vardı. Polisin müdahalesiyle, Z gaddar müdahalesiyle önce orada bir direnişe dönüştü. Sonra bütün İstanbul'u, bütün Türkiye'nin 79 ilini kaplayan... ...büyük bir Türkiye tarihinin gördüğü, belki de en büyük kitle ayaklanmalarına yol açtı. Beş kişinin ölümüyle bir polis binlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Yaklaşık bir düzine yakın insanın gözlerini kaybetmesiyle sonuçlandı. Ve bütün bu olaylar devam ederken mahkeme Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılamayacağına çoktan karar vermiş ama açıklama gereği duymamış olduğu anlaşılıyor. Bu Radikal Gazetesi'nde de bir haberden okuyabiliyoruz. Hakikaten Akıl almaz bir e, durum. Yani Türkiye'de ve bütün dünyanın da pek çok ülkesinde görüldüğü gibi yargı organının da işlevini yitirmekte olduğunu da gösteren bir durum doğrusu. E, yani Abdullah Cömert darp edilerek öldürüldü. etem Sarı Sülük polis tarafından kafasından gerçek mermiyle e, vuruldu. ...Mahmet Ayvalıtaş eylemler sırasında bir otomobil tarafından ezildi. Zeynep Eryaşar atılan gaz bombası nedeniyle kalp krizi geçirdi. Ve polis memuru Mustafa Sarı da bir şüpheli bulduğu birini kovalarken... ...köprünün üstünden yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. 8 bin kişinin yaralandığı bilgileri var... Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından. Ve gaz bombasına ve gaza e, şey yapanlar, e, müdahale olanlar da buna etkilenenlerin sayısı da bu 8000'in kat kat üzerinde olduğu da söylenebilir galiba. Evet. İnsanlar evlerinde dahi bu gazdan etkilendiler. Psikolojik travmayı da hiç hesaba katmıyoruz daha. Evet aynı şekilde ama buna rağmen yaklaşık e, bir ay olsa gerek e, bir ay geçtikten sonra açıklanan bir. Evet. 11 var. kişi gözünü kaybetmiş. Şimdi bakıyorum. 103 kafa travması var. Ve yani 28 Mayıs'ta Gezi Parkı'na topçu Kışlası yapmak için Taksim'deki son ağaçların da kesilmesini önlemek isteyen bir avuç çevrecinin başlattığı ve polisin sert müdahalesiyle sonunda Türkiye'ye yayılan direnişin bilançosu çok ağır oldu. Peki neden açıklanmadı? Yani bu yani bu önü taksim gezi parkına topçu Kışlası yapılmasının önünü açan plan tadilatının iptaline karar vermiş. Birinci İstanbul birinci idare mahkemesinden başlıyoruz. Olaylar başlamış ve yükseliyor. Artan bir polis şiddeti var. Evet, yani bütün dünya bunu konuşuyor, dünyanın merkezi ve mahkeme ya ey vatandaşlar ben böyle bir karar aldım bilseniz iyi olur ona göre hareket edin demiyor hükümet de böyle bir şey söylemiyor yani bu Türkiye'yi yürütme organı bütünüyle bundan haberdar olmamasına imkan yok yani o zaman zaten devlet yok demektir bu böyle bir kararı bilmiyorsa yürütme organı dolayısıyla biliyor fakat söylemiyor polisiyle filan devam ediyor İstanbul semalarını ve Türkiye semalarını gaza boğmaya Öte yandan yargı organı ikinci organ bundan suskun. suskun ve yasama organında da bu konuda herhangi bir araştırma yapılması için bir talep olmadığı için ancak şimdi araştırma önergesi geldi. Dolayısıyla yasama mecliste çalışmıyor. E, ne kaldı geriye? ...yasama, yürütme ve yargıdan başka... ...çok önemli bir şey daha kaldı tabii... ...dördüncü kuvvet olarak, ERK olarak... ...adlandırılan medya. O, o da... ...yahu bir, böyle bir karar var mı... ...yok mu? Yani Radikal Gazetesi'nin hakkını yemeyelim... ...6 Haziran 2013'te... E, ...geçtiğimiz ay içerisinde Topçuk Kışlasını ...mahkeme iptal eder, herkes rahatlar... ...başı atmışlar. E, onu da oradan... bir ...ayrı bir yere koyalım galiba... ...Radikal Gazetesi'nin... ...bu bir Diğer yorum olarak mı? Ama hayır... Bu, bu Ömer Erbil'in yorumu olarak çıkarmış. Yorum, ama bilinmiyor ama, ki. Yani bir açıklanmayan bir kararı nasıl bilebilirler ki? Medyanın üzerine de bu şekilde evet. bir rol biçmek de ilginç olabilir. Ama Radikal Gazetesi bunun sorusunu da... ...yani mahkeme sonucunu neden açıklamak evet. sorusunda bulmuş. Kredisini verelim yani. Ha, yani bir kere Radikal'in kredisini verelim. Evet senin de bulduğun çok önemli bir şey tabii. Yargı herkesi rahatlatır diye. Ama rahatlatmamış. Böylece Türkiye toplumu... Yani Türkiye yönetimi diyelim yargı, ya, yasama, yürütme, yargı ve dördüncü kuvvet medyası ile beraber sıfır, otur Türkiye olmuş. Soruya geri dönelim mi? Dönelim. Mahkeme sonucu neden açıklamadı? Radikal, neden? Radikal Gazetesi şuna bağlıyor. Çünkü geçmiş dönemlerde mahkeme kararları sürekli plan değişiklikleriyle bertaraf ediliyordu. Mahkemeye yakın çevreler bunun nedeninin idare mahkemelerinde duruşma yapılmadığından mahkeme heyetinin gerekçeli kararı yazmasını 20 günden fazla bir zaman almasına bağlıyorlarmış. Onlar da bilinmiyor ama böyle bir olasılık olabilirmiş. Peki bunu da Yazmakta da. biraz zorlanmışlar galiba karar çıktıktan Yazamıyorlar çünkü gaz var ortada mahkeme şeyine inşaatlık şeyine. tak gaz maskenin yaz yani yaz bu kadar değil? zor olacak bir şey değil ki insanlar gözlerinden vuruluyorlar. Bir yazı yazmak bu kadar zor mudur acaba? Ben anlamam bu kadar hukuk terimlerinden, ve şeyinden, işleyişinden ama Yok bu geç, geçerli olacak bir şey değil tabii bu açıklama ancak şaka olabilir yani. Mahkemenin kararı nasıl? Yani kararın verildiği gün 6 Haziran 2013'te radikal topçu kışlasını mahkeme iptal eder herkes rahatlar diye vermişti işte evet siyasi iradede bu kararı bekliyor diye yazmıştı Ömer Erbil'in haberinde. Kararda da şu deniyor. Koruma amaçlı plan yapımında ve değişikliğinde ilgili kanunlara göre sit alanlarında koruma amaçlı imar planı yapmak, yaptırmak, onaylamak, değiştirmek konusunda asli göre Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'yla Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda Gezi Parkı'nda dikilen ağaçlar ve diğer peyzaj özellikleri itibariyle bu komisyona herhangi bir başvuru yapılıp görüş ve onay alınmamıştır diyor gayet de Yerinde bir şey yani demokratik sürecin işletilmediğini söylüyor açıkçası. Plan değişikliği sırasında Beyoğlu belediye başkanlığından da görüş ya da onay alınmamıştır diyor. İşte yaya ve taşıt trafiği metropoliten kent bütünlüğü içinde önemli trafik akslarının mevzi planlama yaklaşımlarıyla değil makro ölçekte ulaşım master planıyla çözümlenmesi gerekir filan diyor. Ve bir sürü detay var ama bu yani bir sürü detay dediğim zaten. 8-10 satırlık bir şey, bunun bu kadar uzun sürede yazılması için ve hatta son derece temel bir takım kurallar, hukuki ve mantık kurallarına aykırı oldu, açık. Bunu yazmak için bu kadar beklemez. Bir bakıma da iyi olmuş mahkeme, aferin mahkeme diyelim. Çünkü Yargı zaman... görevde diyelim mi? Zaten görevde olması gereken yargıyı. Diyelim ama iyi de oldu, ellerinize sağlık diyelim böylece tam teşekkürlü bir isyan hareketinin de gözlerimizin önünde açılmasına baş kaldır hareketinin bir direniş hareketinde olmasına istemeden de olsa katkısı olmuş oluyor böyle de diyebiliriz evet. dalış dünellerine ilişkin kısmı bu yönüyle de koruma ilke ve kararlarına uygun değildir diyor bir sürü böyle küçük küçük da anlatmış. Yani mahkeme Oldu. sessiz kalmış. Konumuza geri dönelim. Toma kendini yeniliyormuş efendim. Toma kendini yeniliyor. Evet gezi direnişiyle gündeme gelen polis tomaları. Daha doğrusu İstanbul ve biraz daha batıdaki Türkiye'nin batısının da gündemine gelen tomaların daha sağlamlaşma e, işlemliğine tabi tutulacağından bahsediliyor. El yapımı patlayıcı mermi gibi balistik test süreçlerinden geçecek 25 yeni toma. ...Nurol Makine ile Gezi Park olaylarından önce sözleşmeye imzalandığı için orada yapılacakmış. Bu arada ilginç bir gelişme var. Bu Nurol Makine yani Toma üretimini yapan katmerciler şirketinin sahibi... ...eski AKP İzmir milletvekillerinin e, sahibi olduğu, yönetim kurulu başkanı olduğu Nurol Holding... ...Toma'ya e, konulan solüsyon üreticisi ise e, başka bir siteden de bunun konumuzla alakası yok... E, Siteden şeyini kaldırdığına dair bir haber gelmişti. Toma üretimini kaldırdığına dair bir haber gelmişti. Fakat bunun yalan olduğu ortaya çıktı ben şu anda habere baktığım zaman. Yani nur olmak yine var olmaya ve nur olmaya devam ediyor anlaşılan. Sahibi olduğu şirketten bahsediyoruz. Ve füze atılması durumunda. Böyle bir senaryo aklımıza getirmeyelim zaten. Mısır'da da çatışmaların başlığına Balistik teste girecekmiş. Öyle kötü Ateşli Dur, silahlarla füze atılıp testlere tabi tutulacakmış. E, bu şeyde çarşı grubundan. E, Pom'a? Hayır. E, burada açık radyoda yapılan bir milaç mülakat, milakatte Nurhan Kiyder'in programında da e, söylendiği gibi ya bir sürü taş atıldı onlara ama bana mısın demiyor. En büyük tomaları yok edecek en büyük silahı bulduk sonunda diyordu miza diyordu... başka türlü olamayınca evet ama bu bayağı ciddi bir şey ve Azerbaycan, Libya, Gürcistan, Kazakistan ve Zimbabwe'ye dünyanın Zimbabue mi? Evet, Afrika'nın en büyük e, diktatörlüklerinden biri olan Mugabe'nin Zimbabve'sine ihraç ediliyormuş. Böyle bir durum var bu toma kendini yenilerken AK Parti'de kendini yeniliyormuş bayrak genelgesi çıkartmış genel başkan yardımcısı Erdem'in imzasıyla 81 il başkanlığına gönderilen genelgede tam 8.5 milyon parti üyesinin hem evlerine hem iş yerlerine hem de teşkilat binalarına bayrak yeni bayrak alınıyormuş. 8.5 milyon parti üyesi desek bunların her biri evine iki bayrak assa yaklaşık ne, 17, 17 milyon bayrak ediyor. Evet gerçekten yatırım yapılabilir bir araç haline geliyor. Bir meta haline geliyor galiba. Hangi bayrak. şirket yapıyor bunu? Ya bunu araştıralım. Araştıralım ama herkes kendi evinde de yapabilir bayrağını. Yok, o kadar zor bir şey. Olur şey. mu? Nasıl i̇şte, Her şey kanına bağlı. Öyle bayraklı olmaz. Alacaksın. Belli yerden alacaksın. Nizami boyutlarda olacak diyeceksiniz. Evet, galiba. Kesinlikle. Ee, bu yani milli iradeye gönül veren Türkiye sevdalılarının Evlerine ve iş yerlerine bağımsızlığımızın sembolü ayıldızlı bayraklarımızı asmaları konusunda özel genel başkan ve başbakan çaresinin hatırlatılması ehemmiyet arz ediyormuş. Köy teşkili, belde, mahalle, belge yani aşağı yukarı ben sana söyleyeyim 75 milyon 600 bin bayrak satılacak. Bu benim tahminim. Geçelim bunda. Bakın 4 ilde gezi operasyonu devam ediyormuş. İzmir ile beraber İstanbul, Manisa ve Batman'de yapılan baskınlar varmış ve 15 kişi de gözaltına alınmış bu baskınlarda. Poliste kendini yeniliyor temasını işliyoruz o zaman. Bugün yenileme teması herkesten. Yargı kendini yeniliyor. Polis kendini yeniliyor. Polis kendini yeniliyor. Adalet medya. ve Kalkınma Partisi kendini yeniliyor. Ve medya kendini medya yeniliyor. Işte evet. ee, ve böylece doğuş grubunun medya dışındaki sektörlerde görev alan yöneticileri grubun habercilikten çekilmesinin, grubun diğer işleri açısından daha sağlıklı olacaklarını düşündükleri ve bu görüşü zaman zaman dile getirdikleri biliniyormuş. Yani acaba şey sorusu var. NTV... Ya da NTV habercilikten çekiliyor mu diyor doğuş grubu diyorlar. küllyen iftira doğuş grubu ve bütün diğer önemli şirketlerin önemli bir ayağı daima medyada olmak zorunda ki Kendilerini yenileyebilsinler, daha çok para, daha çok iş yapabilsinler, kazanabilirsiniz. Kalemden bal neval ama şimdi gezip direnişle ilgili çıkardığı içerik nedeniyle doğuş grubunun kapatma kararı aldığı NTB Tarih Dergisi'nin yayın yönetmeni Gürsel Göncü de... Çok özel bir sayı hazırlamıştık. İçeriği internet ortamında herkese ulaştırmak istiyorum diyor. Onunla onu alakalı detaylara da bakalım. Evet. Gezi dosyası basılmadan kapatılmıştı TV. Tabii ben bunu kastetmedim. Habercilikten çekil, çekilmesi doğru olamaz. Ama gezi haberciliği yapacak diye bir şey yok tabii. Kesinlikle. Olup bir var vesaire var. Evet hepsi takip edilebilir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.